Peygamber Efendimiz'e, şeref ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Şehitlerin Efendisi, burçlarda dalgalanan şehidimizdi. Cümle şehitlerin önünde yürüyordu. İslam'ın en gürbüz evladıydı. Allah'ın Resulü'nün canından aziz bildiği yakınıydı. O Müslüman olmadan önce bir aslan avcısıydı. Cins, Arap atına biner, Mekke'nin dağlarında, vadilerinde, atın üzerinde şahin gibi uçardı. Korkusuz bir insandı, yaman bir savaşçıydı. Mekke günleriydi. Peygamberliğin beşinci yılıydı. Mekke müşrikleri Müslümanlara kan kusturuyorlardı. Soğuk savaş ve işkenceler ileri boyuttaydı. Hz. Hamza Efendimiz sabah vaktinde Cins Arap atına binmiş olarak, Yine Mekke dağlarına, aslan avına gidiyordu. O gün, kuşluk vakitlerinde Peygamber Efendimiz Safa Tepesi'nin yakınlarına gelmişti. Az sonra Ebu Cehil de çıka geldi. Ebu Cehil çevreyi süzdü, kimsenin olmadığını anladı. Bu durumu büyük bir fırsat olarak düşündü. Peygamber Efendimiz'e çok ağır hakaretlerde bulundu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sükutu tercih etti. Ebu Cehilse gözünü yumdu, ağzını açtı. İçindeki kinini acımasızca kustu. Bu durumu gören ve duyan bir kadın vardı. Kadın Müslüman da ama Müslüman oluşunu gizliyordu. Ebu Cehil'in Peygamber Efendimize hakaretleri kadını dilhûn etmişti. İçi alev alev yanıyordu. Hamza'nın sabah vaktinde ava gittiğini de görmüştü. Şimdi Hamza'nın yolunu kolluyordu. Sevgiliye yapılan hakaretler dayanılır gibi değildi. Mümin kadın Hamza'nın yolunu gözlüyordu. Ve nihayet onun bir kartal gibi gelişini gördü. Evinden süratle çıktığı yoluna durdu. Hamza geldiğinde kadın atının cil birinden tuttu. Ey Hamza! Sen atın üzerinde o vadiden bu vadiye geçe El oğlu gelsin, yeğenine ağza alınmaz hakaretler yapsın. Onu çok kötü bir şekilde aşağılasın. Sen de atın üzerinde aslan peşinde koşasın diyordu. Hamza bunu yapan kim diyordu. Kadın Ebu Cehil dedi. Hamza hemen Kabe'ye yöneldi. Bu saatlerde Mekke'nin eşrafı Kabe'nin çevresinde sohbet ederlerdi. Öfke ile hışımla vardı. Atından indi ve Ebu Cehil'in üzerine doğru yürüdü. Kamcısını Ebu Cehil'in kafasına şiddetle vurdu. Kafasından kan akmaya başladı Hamza yeğenin intikamını almıştı Öfkesi biraz olsun yatışmıştı Ebu Cehil'in adamları yerlerinden fırladılar Hamza'nın üzerine yürümek istediler Ebu Cehil yerinize oturun Onu daha çok öfkelendirirseniz Muhammed'in safına geçer diyordu Hamza peygamber efendimize geliyordu Ey yeğenim diyordu İntikamını aldım sevinebilirsin Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam Ey amca! Benim intikamını alman beni sevindirmez. Ben ancak sen Müslüman olursan sevinirim buyurdu. Hamza hayretler içindeydi. Bir insanın intikamını almaktan, onurunu kurtarmaktan daha değerli bir şey olabilir miydi? Hamza Allah'ın Resulü'nün farklı bir zeminde olduğunu yenice anlamaya başlıyordu. Mümin olmak insana sevinç verirdi. Yani varoluş sırma ulaşmak, Asıl sevinç buradaydı. Hayatın akışı içinde inişli çıkışlı olaylar neredeyse günübirlik olaylardı. Onlarda derin ve bitimsiz bir sevgi olamazdı ve derin ve bitimsiz bir hüzün de olamazdı. Hamsan'ın gönül dünyasında değişim başlıyordu. Allah'ın Resulü'nün davetini anlamaya çalışıyordu kelime tevhiti anlamak için düşünüyordu. İş dünyası Rabbani iklime doğru yöneliyordu. Ve Hazreti Hamza Efendimiz İslam'la şerefleniyordu. Şimdi bütün dünyalar Peygamber Efendimiz'in oluyordu. Hazreti Hamza Müslüman olmasaydı değil dünyaları bütün bir evreni Allah'ın Resulüne verselerdi zerrece sevilmezdi. O gönüllerin iman nuruyla aydınlanması için çırpınıyordu. Gönüllerin İmansızlıktan zifiri karanlıkta kalmasına dayanamıyordu. Ayeti i Kerime'de, ''Onlar iman etmiyorlar diye kendini helak mı edeceksin?'' buyuruyordu. Hazret Hamza Efendimiz iman aydınlığındaydı. Fıtratı pırlant olan bu gürbüz insan, en kısa zamanda derin bir tefekkürün ve yüksek bir ahlakın sahibi olmanın yolunda yürüyordu. İslam'ın kahramanıydı. Allah ve Resul yolunda, maldan ve candan seve seve geçebilen bir donanım üzereydi. Peygamber Efendimizin çevresinde bir kartaldı, bir şahindi. Ona hiç kıyamazdı. Onun gönlünde, onun gözünde Allah'ın Resulü biricik sevgiliydi. Sevgili uğruna canlar feda olurdu, yardan ve serden geçilirdi. Hakiki sevgi böyleydi. Hazreti Hamza Efendimiz Bedir'de destan yazmıştı. Nice müşrik öncüleri Bedir'de toprağa gömmüştü. Mekke müşrikleri intikam ateşiyle yanıyorlardı. Özellikle Mekke müşriklerin öncülerinden Cübeyr bin Mutim alevler içindeydi. Muzrak kullanmada çok ust olan köle vahşiyi çağırıyor ve Hamza'yı öldürdüğü takdirde kölelikten azat edeceğini söylüyordu. Vahşinin gözleri sevinçten parlıyordu. Sonra Ebu Sufyan'ın karısı Hint, Vahşi'ye geliyor ve Hamza'yı öldürürse büyük ödüller vereceğini söylüyordu. Vahşi kendisini, Hz Hamza Efendimiz'i şehit etmeye motive ediyordu. Şimdi Uhud günüydü, hicretin üçüncü yılıydı. Uhud dağının önünde iki ordu karşı karşıyaydı. İslam ordusu ve şirk ordusu. Önce savaş mübareze ile başlıyordu. Birebir hudr meydan deniliyordu. Mü'min yiğitler birebir mücadelede yedi müşriği deviriyorlardı. Sonra savaş başlamıştı. Mü'minlerin morali çok yüksekti. Özellikle Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hamza Efendimiz, Ebu Ducane Efendimiz, Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas Efendimiz, Hazreti Zübeyir bin Avvam Efendimiz müşrikler üzerine bir dalga gibi iniyorlardı. Kısa zamanda müşrik ordusu çözülüyor, dağılıyorlardı. Müşrik ordu büyük bir şok geçiriyor ve kaçmaya başlıyordu. Bu savaşın birinci aşamasıydı. Ama Aynay'ın tepesindeki müminler tepeyi terk ediyor, savaş bitti diyorlardı. Oysa müşrik ordusunun sağ kolu Halibdin Velid, Aynay'ın tepesini kolluyordu. Müminlerin büyük bölümünün tepeyi terk etmelerini görünce, oradan saldırıyordu. Aynay'ın tepesindeki kalan, On mümini şehit ödüyor ve Müslümanları arkadan kuşatıyordu. Müminler neye uğradıklarını anlayamıyorlardı. Kaçan müşrikler de durumu görüyor ve geri dönüyorlardı. Böylece İslam ordusu düşman gücün arasında kalıyordu. Müslümanlardan bazıları kaçmaya başlamıştı. Bazıları kendilerini korumaya çalışıyorlardı. Tam bir savrulma yaşanıyordu. Ama karargahında bir dağ misali duran vardı. Bir adım dahi geriye gitmeyen vardı. Allah bana yeter diyen vardı. Allah'ın Resulü vardı. Şimdi savaşın ikinci etabıydı. Müşrikler var gücüyle saldırıyorlardı. Hedefleri Peygamber Efendimiz'di. Ama müminler onun çevresine etten duvar örmüşler ve bir bir şehit düşüyorlardı. Peygamber Efendimiz'in çevresinde bir kartal vardı. İk elinde birer kılıç vardı. Gelen müşrik hücumlarını Tek başına püskürtüyordu Bu yiğit insan Bu büyük savaşçı Hazret Hamza efendimizdi Ama onu sürekli takip eden Hep onu gözleyen Elinde mızrağıyla Onu tarayan vahşi vardı Hazret Hamza efendimiz Hücumları geri püskürtüyor Zaman zamanda Ben Allah'ın aslanıyım diyordu Bir kişi gibi değil Tek başına bir ordu gibiydi Vahşi elinde mızrağı Atmaya hazırlanıyordu Hz. Hamza Efendimiz'in onun vuruş alana girmesini gözetliyordu. Şimdi aradığı fırsatı bulmuştu. Elindeki mızrağı bütün gücüyle müminlerin yiğit insanına fırlatıyordu. Mızrak Hz. Hamza Efendimiz'in kasığından giriyor, sırtından çıkıyordu. Hz. Hamza Efendimiz bir an durakladı. Bir şeyin bedenine dokunduğunu hisseder gibi olmuştu. Tam da anlayamamıştı. Zira Şehit iklimine yaklaşanların halleri çok farklı olurdu Peygamber Efendimiz öyle buyuruyordu Şehide isabet eden okun acısı bir cimlik acısı kadar dahi olmaz buyuruyordu Bir şey bedenine dokunmuştu sonra halsiz düştüğünü hissetti Bedeninden akan kanları gördü Geriye döndüğünde ileride vahşi vardı Olayı anlamıştı Vahşinin üzerine doğru birkaç adım attı Vahşi korkuya kapıldı. Şayet yanına gelirse kılıcıyla biçeceğini çok iyi biliyordu. Ama birkaç adımdan sonra devam edemedi. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Yavaş yavaş yere düşüyordu. Allah'ın aslanı kara toprağa iniyordu. Resulullah'ın çevresindeki kartal yere konuyordu. Yeryüzü uçuşu bitiyordu. Bundan böyle ruhuyla ebedi alemde olacaktı. Çok sevdiği, canından aziz tuttuğu yeğeninden, Allah'ın Resulünden ve onun şerefli arkadaşlarından ayrılıyordu. Ümmet o günden bu yana Hazreti Hamza Efendimiz'i andığında büyük bir güç alırdı. Onun yiğitliği dalga dalga mümin kalplere akardı. Ama onun şehit edilişi hatırlandığında da derin bir hüzne gümülürdü. Hazreti Hamza ümmetin gündeminden düşmeyen bir meşaleydi. Vahşi yere düşen Hazreti Hamza Efendimiz'e süratle geliyor Bedenini parçalıyor, ciğerini alıyor ve Hinde götürüyordu İşte Hamza, işte Hamza'nın ciğeri diyordu Hint dişi bir aslan gibi ciğeri kapıyor, dişleriyle parçalıyordu Kendini kaybetmiş gibiydi, avını yakalamış gibiydi Hınçla ciğeri parçalıyordu Vahşi hemen Cüveyr bin Mutim'e koşuyordu Büyük sevinci haber veriyordu Vahşi artık özgürdü. Mekke'de bundan böyle özgür dolaşacaktı. Bir de Hint onu mükafatab boğacaktı. Küfrün cephesinde büyük bir sevinç vardı. İslam'ın en savaşçısını şehit düşürmüşlerdi. İntikamlarını almışlardı. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.